Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lilmuttaqin. Ve la udvana illa ale zalimin. Essalatu vesselamu aleyke ya Rasulallah. Seyyidul murselin ve imamul muttaqin. Ve ala ve ashabihi Yolun yarısında olmanın heyecanındayım Heyecanımı ne olur mazur görün Ama siz bir gönülden amin deyin Allah hitamına da erdirsin inşallah Bugün 41. programda Analarımızdan bir ana kendi öz anamızdan daha öte bir anayla Beraber olmanın da ayrı bir heyecanı var O annelerimize evlat olmanın sorumluluğu altında inleyen bir kardeşiniz olarak Belki hislerinizin tercümanı olarak Anaya nasıl evlat olunur Onu konuşmak için buradayız Ben sizi asrı saadete götüreceğim bazen ama orada bırakmamak üzere götüreceğim. Biz miladi 21. asırda yaşıyoruz. Evet, bizim köklerimiz onlar. İstikbalimiz onlarda bizim. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var bizim. Ama tarihe takılmama gibi bir sorumluluğumuz da var bizim. Tarihe takılmadan onlardan ilham alarak Sorumluluklarımızı unutmadan kulluk adına yaratılan kulluk için yaratılan Abdullah olmak gibi bir görevi olan bizlerin onlardan alacakları çok şeyler var Biz istedik ki bu proje kapsamında yeryüzünün en ideal kulluk çizgisi olan Allah onlardan razı onlar Allah'tan razı bunun ikinci bir örneği yok Böyle bir nesil üzerinden öğrenelim kulluğu. Bizim Kur'an'ı yaşama gibi bir sorumluluğumuz var. Onlar son vahyin ilk muhatapları. Onlar Kur'an'la yoğrulan bir nesil. Kur'an'la yücelen bir nesil. Kur'an gelmeden önce cahilenin karanlığında yüzen, Kur'an gelince insanın varabileceği en üst noktaya ki, o nokta işte ahseni takvim çizgisidir O noktaya varan o insanlardan çok şey öğrenebileceğimizin bilincinde Onların hayatlarına konu ol, konuk olmaya karar verdik Bugün 41. programda misafiriyiz biz Ben öyle diyorum Zeynep Binti Caşın Neden Karabük'ün Safranbolu'nun nasibi o oldu biliyor musunuz? Bazı yerlerde mizaçları örtüştürmeye çalıştık. Bazı yerlerde tarihi, dedim ki kendi kendime, ben bildiğim kadarıyla, yanlışsa başkanım düzelsin beni, başkasının emeğiyle değil, el, elinin emeğiyle geçinen bir yer burası. Başkalarının emeklerinde gözü olmayıp, zorlanarak, Helal lokma götürme adına gayret gösteren insanların olduğu bir yer burası. Anlının teriyle kazanıp o kazancını da Allah yolunda infak eden bir annemiz Zeynep Binti Cahş. Nerede anlatılır Zeynep Binti Cahş? E nerede olacak? Burada anlatılır dedim. Onun için onu seçtim. İsabet kaydettiğimizde sizsiniz şahitler olarak Elhamdülillah onun hayatının üzerinden bu manada bir şeyler alacağız Ben onun hayat defterinin sayfalarını çevirmeden Dikkatlerinizi iki noktaya çekmek istiyorum Birincisi şu Allah Kur'an'ında bize Peygamber evinin hanımları olan Adları Hatice olan Adları Ayşe olan, adları Cüveyriye olan, Zeynep olan, Mariye olan, adları Reyhane olan, Ümmü Seleme olan, Ümmü Habibe olan, radıyallahu anha ecmain onlar. O güzel analarımız Rabbimizin dilinde, Rabbimizin kelamında En nebiyyü evla bil mu'minine min enfusihim ve eşrazıhu ummuhatuhum nebi müminlere kendi canlarından kendi nefislerinden daha önceliklidir daha evladır onun hanımları ise müminlerin anneleridir ilahi fermanının emrine uyarak bir bilinç almamız gerekir nedir burada söylenen şey Rabbimiz bize peygamberin hanımlarını anne olarak takdim ediyor Analarımız onlar bizim, analarımız Peki anne olmaları benim gibi, sizin gibi O günden 14 asır sonra gelen bir insan için ne anlam ifade eder? O gün yaşayan insanlar için anlamını biliyoruz Bizim için ne anlam ifade eder? Anne demekle iş bitiyor mu? Analarımız dedik iş bitti mi? Yoksa burada Mevla'nın dikkatlerimizi çekmek istediği bir nokta mı var? Aziz kardeşlerim konuşan Allah'ın kitabıdır. Tarihe konuşmuştur doğru ama tarihin üstünden konuşur. Bize oradan bir mesaj var aslında. Evet onlar bizim analarımız. Bizi doğuran, bizi büyüten, bizim için geceleri uykusuz kalan analarımız gibi analarımız. Analarımızdan daha aziz bilmemiz gereken analarımız. Biz annenin ne demek olduğunu biliriz. Analarımız daha iyi bilir. Yaşımız 30 olur, 40 olur. Ben 40 yaşındayım. Anamı kaybettim 2002'de. Halen diyorum ah diyorum. Keşke eve vardığımda olsa da başımı koysam dizine ve o dizinden cennetin kokusunu ki o müjdeyi veren Efendimiz Aleyhisselatü vesselamdır. Ayağının altında cennetin kokusu olan anamdan cenneti koklasam. Siz farklı bir şey mi diyorsunuz yoksa 50 yaşında olsanız 60 yaşında olsanız ananın yeri bambaşkadır. Ve Kur'an bize diyor ki sizin analarınız onlar. Ne demek istiyor? Siz analarınıza nasıl ihtiyaç duyuyorsanız onlara da öyle ihtiyaç duyarsınız. Neden? Çünkü o analarımız Medine dediğimiz o peygamber şehrinde. Mescid-i Nebevi dediğimiz o peygamber mescidinde. O mescidin arka tarafındaki odalarda, hücrelerdeki hücre-i saadet diyoruz değil mi oralara? Dokuz taneydi onlar. O odalarda sadece aleyhissalatü vesselam efendimize hanımlık yapmadılar. Onların o hanede fonksiyonu peygamber aleyhissalatü vesselamdan öğrendikleri hakikatleri aleme ulaştırmaktı. Ve biz bugün o annelerimizin üzerinden aleyhissalatü vesselam efendimizin bir hanımının dışında başka birinden duyamayacağımız nice hakikatleri duyuyoruz. Ayşe demek dinin üçte biri demektir. Ümmü Seleme demek dinin onda biri demektir. Onlar bize öğrettiler. Onlar bize aktardılar. Eğer onlar aktarmasaydılar biz nereden bilecektik? Dolayısıyla bizim onlarla ilişkimiz tarihte başlamış bitmiş bir ilişki değil. Evet onlar bizim analarımız, analarımız da bizim medreselerimiz. Biz de o medreselinin talebeleri kıyamete kadar o analarımızdan çok şey öğreneceğiz. Dolayısıyla bu bilgi aklımızın bir köşesinde dursun. İkinci bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Şimdi biz şöyle bir yanlış algıyı zihnimizde tutarız. Bazen itiraf ederiz bazen etmeyiz. Nedir o yanlış algı? Zannederiz ki seviye ihtibariyle bir kulun değeri yükselince imtihan ihtibariyle onun ağırlığı azalır. Bu yanlış kulluk adına bir insanın seviyesi ne kadar yükselirse bilin ki imtihanının şiddeti de o kadar artar mesela aleyhissalatü vesselam efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebi onun özelliklerini siz benden daha iyi biliyorsunuz zannediyor musunuz ki bir beşer olarak karşılaştığı imtihanlar azdı hayır onun hayatında var olan bir sıkıntı, bir bela, bir imtihan onlarca insanın hayatının toplamından daha fazlaydı. Onun hanesine hanım olanların zannediyor musunuz ki imtihanı daha azdı? Ona sahabe olanın zannediyor musunuz ki imtihanı azdı? Medine'de yaşayanın. Miladi 6. asırda yaşayanın her gün peygamber aleyhisselatü vesselamı görenin zannediyor musunuz imtihanı azdı? Hayır. Böyle bir zannımız yanlış. Unutmayın dostlar. Onlar dağ gibidir, dağdan adamlar. Dağ gibi derken neyi kastediyoruz? En fazla kar nereye yağar? Dağın zirvesine. Zirveler her zaman çetindir değil mi? Zordur orada. Şimdi bir dağın zirvesine şu mevsimde çıksanız nasıl bir atmosferle karşılaşırsınız? Tahayyül edin. O dağdan adamların imtihanları da böyleydi. Ve biz bazen buradan bakıp ah diyoruz. Keşke 21. asırda gelmeseydik. Keşke Karabük'te Safranbolu'da gelmeseydik. Keşke Allah bizi miladi altıncı asırda Mekke'de Medine'de gönderseydi de biz de o asrı saadet iklimini solusaydık. Biz de o bahtiyarlardan biri olsaydık. Siyeri okuyan, sahabeyi okuyan bir kardeşiniz olarak bir itirafımı söyleyeyim mi? Bazen öyle şükrediyorum ki iyi ki de o zaman gelmemişim diye. O imtihanlar Bizim gibi imanının kapasitesi belli olan insanların tartacağı imtihanlar değil ki. Zor. Şimdi Zeynep anamızın imtihanını anlatacağım size. Zeynep annemizle evlenen Zeyd bin Harise'nin imtihanını anlatacağım size. O hadise şahit olan sahabenin imtihanını anlatacağım size. Hepsinden öte... Efendimiz aleyhissalatü vesselamın imtihanını anlatacağım size Siz de aynen benim gibi diyeceksiniz İyi ki de şimdi gelmişiz Eğer o zaman gelseydik Eğer biz de 6. asırda gelseydik Belki o gün gelip de imanlarına nifak karıştıran imanlarına farklı şeyler karıştıran insanlardan biri olabilirdik Allah korusun. Ama elhamdülillah şimdi geldik iman üzereyiz. Bu bilgileri hiç unutmayın. Gelin bir Zeynep annemizin hayat defterinin sayfalarını beraberce çevirelim. Baba tarafından Esed oğulları. Anne tarafından Haşim oğulları. Babası Caş İbn-i ya annesi. Annesi Efendimizin halası. Ümeyme Bindi Abdülmuttalip. <gülüyor> Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin altı tane halası var. Safiye'yi biliyorsunuz, Beyza Ümmü Hakimi biliyorsunuz, Erva'yı biliyorsunuz, Atike'yi biliyorsunuz. Ümeyme de onlardan bir tanesi. iman etmiş ve Medine'de vefat etmiş mümine halalardan bir tanesi. Esed oğulları Mekke'nin soy itibariyle Resulullah'a en uzak olan soyu. 10. Baba'da soylar birleşiyor. Uzak olduğu için çok tanınan bir aile olmadığı için Abdüşems oğullarıyla Beni Ümeyye ile ittifak halinde, anlaşma halinde olan bir aile. O ailenin kızlarının en büyüğü Zeynep anamız. Aslında onun adı Berre. Ona Zeynep adını veren efendimiz Berre ismini efendimiz değiştiriyor. Niçin? Berre'nin manası biraz kibir kokan bir manadır. Teberri ihtiva eder. Yani noksansız anlamında, günahsız anlamında bir isimdir. Böyle isimleri efendimiz pek hazetmez. Eğer erkek isimlerinden birini değiştirecekse ona Abdullah, Abdurrahman'dır. Kızların ismini değiştirecekse ona Zeynep'tir. Böyle bir soy onun soyu adını da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam döneminde değiştiriyor. Aslında Zeynep anamızın iki tane kız kardeşi daha var. Üç tane de erkek kardeşi var. Aileyi özellikle resmediyorum size ki üzerinden birkaç şey söyleyeceğim. Erkek kardeşleri kim? Abdullah İbni Caşş çok iyi bilirsiniz onu Uhud'un şehitlerindendir hele onun bir duası vardır Uhud'un öncesinde o duanın icabetiyle Uhud'un şehitlerinden biri olarak cennete yürüyen biridir o erkek kardeşlerinden bir tanesi Mekke'de ilk iman edenlerden bir tanesi aslında Ubeydullah İbni Caş ancak İbret üzere hayatı okunması Gereken bir tanesidir En başta söylediğim şeyi Şimdi daha iyi anlayacaksınız İman etmiş Müslüman olmuş Sahabi olmuş Hanımı iman etmiş iman yolunda bir dönem bedel ödemiş Sonra işkenceler altında inlerken kalkmış Habeşistan'a hicret etmiş Ama Habeşistan'da imanını Muhafaza edememiş Ayağı kaymış küfür üzere yaşamış ve bir gün küfür üzere de ölmüştür o asırda yaşamış peygambere sahabi olmuş işin başında ama imanını muhafaza edemeyerek o halde ölmüş biliyorsunuz hanımı ümmü habibe validemiz efendimiz daha sonra o annemizle de evlenecek o da o hanenin gelinlerinden biri olacak erkeklerden diğeri üçüncü isim Abd isminde künyesi Ebu Ahmet bilinen birisidir o da. Hicretin 20. yılında Zeynep anamızın vefatının üzerinden birkaç gün geçmeden o da vefat etmiş. Ya kız kardeşleri Ümmü Habibe kiminle evlenmiş? Abdurrahman İbni Afla. O Ümmü Habibe Efendimizin hanımı olan o ayrı bu Ümmü Habibe binti caşk. Abdurrahman İbni Af'la evlenerek onun hanımı olmuş. Efendimiz de bu vesileyle Abdurrahman İbni Af'ın bacanağı olmuş. Diğer kız kardeşi ise Hamne Bin Ticaş. O kimin hanımı? Mus'ab İbn Umeyr'in. Mus'ab'a hanım olmuş. Ona Zeynep adında bir kız çocuğu doğurmuş. Mus'ab Bin Umeyr Bedir Uhud'da şehit olduktan sonra... Talha İbni Ubeydullah'la evlenmiş, hayatı öyle devam etmiş. Ailesinin portresi böyle bir aile, Zeynep Binti Caşin. Zeynep anamızın doğum tarihi, miladi 588, nübüvvetten 22 yıl önce, 22 yaşındaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vahye muhatap olduğu zaman. Dikkat edin, 22 yaşında Kur'an nazil olmuş, Zeynep anamız halen evlenmemiş. Yaş 30 olmuş evlenmemiş, 34 olmuş evlenmemiş. Peki niye evlenmiyor Zeynep validemiz? O günün dünyasını az çok bilirsiniz. Erken evlilik çok yaygındır, hem kızlarda hem erkeklerde. O coğrafyadan kaynaklanan bir hususiyet. Ama Zeynep pintijaş 34 yaşına kadar evlenmiyor. Neden? Beklediği biri var da onun için. Onun hep umudu Resulullah. Bir gün gelecek Allah Resulü beni isteyecek ve ben de ona hanım olacağım umuduyla 34 yaşına kadar evlenmiyor. Hatta bazen istişare ediyor Efendimizle. Ya Resulallah diyor falanca beni istedi ne diyorsun sen bilirsin diyor. Oradan pek bir işaret alamıyor ve alamamasına rağmen içerisinde o duyguyu sonuna kadar taşıyor. 22 yaşında imanla tanışan Zeynep Anamız 13 yıl boyunca Mekke'de imanın mücadelesini veriyor. Mekke döneminde Müslümanların neler çektiğini siyeri az bir şey okuyan insan bilir. İşkenceler, baskılar, her türlü şey onun hayatında var. Kardeşleri Habeşistan'a hicret edecek, o kalacak Mekke'de ama baskı ve sıkıntılar bir türlü onun yakasını bırakmayacak. Böyle bir halde 13 yıl boyunca Mekke'de iman adına istikamet üzere duracak annemiz. 13 yılın sonunda Müslümanlar o günkü adıyla Yesrib'e hicret ettiklerinde... Zeynep annemiz de kardeşleriyle beraber hicret edecek. Annesi ve kardeşleri Yesrib'e yani daha sonraki adıyla peygamber şehrine gelecekler. Peygamber şehrine varınca Medine'ye, Medine'nin o yeni ortamına o da alışmaya çalışacak. O halde iken Bedir olacak hicretin ikinci yılı. Bedre kardeşi Abdullah İbni Caş'ı gönderecek. Dayısı Hamza'yı gönderecek. Diğer dayısının oğlu Ali'yi gönderecek. Bakın nasıl bir akraba, nasıl bir bağ. Teyzesinin oğlu Zübeyir bin Avvam'ı gönderecek. Onların gittisiyle özen olarak ilgilenecek. Bir yıl sonra Uhud'un meydanına da adını andığım hepsini gönderecek. Ve o meydanda kardeşi Abdullah İbni Caş, dayısı Hamza Eniştesi Musab şehit olacaklar. Ve Uhud'un arkasından Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir haber gönderecek halasının evine. Nedir haber? Geleceğim özel bir mesele konuşmaya. Ailenin halanın evinin nasıl bir hale girdiğini tahayyül edebiliyor musunuz? Akıllarına ne geliyor? Kesin bu sefer Resulullah Zeynep'i istemeye geliyor. Efendimiz halanın evine varıyor oturuyor hal hatırdan sonra hala diyor kızın Zeynep'e talibim. Bir mutluluk havası esiyor. Efendimiz yanlış anlaşıldığını anlayınca ikinci cümle arkadan geliyor. Hala diyor biliyorsun Zeyt benim oğlum oğlum Zeyd'e kızın Zeynep'i istiyorum. Bir anda evin havası değişiyor. Ortada ciddi bir sıkıntı var aslında. Niçin? Hem beklenti orada farklı bir noktaya geldi. Hem de toplumun çok da alışık olmadığı bir şeyle Efendimiz onların huzurunda. Nedir o şey? Zeyd bin Harise o ana kadar nasıl anılıyor? Zeyd bin Muhammed. Daha sonra inen ayetler evlatlık hukukunu belirleyecek. O ana kadar Zeyd bin Harise... Zeyd bin Harise bir köleydi aslında. Azatlığını almış bir köleydi. O günkü Hicaz Yarımadası sosyal anlamda üç sınıftan oluşuyor. Hürler, mevali, mevlalar yani azatlığını elde etmiş köleler. Bir de köleler. Köleler ve mevaliden olanlar asla bir hürle evlenemezdi. Cahiliye Arabında böyle bir gelenek var. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bu yanlış geleneği yıkmak istiyor ve bunu yaparken de hep yaptığı bir şeyi yapıyor zor olan bir şeyi kendi akrabalarına ve kendi evinin içindeki adamlara yaptırıyor zor değil mi 21. asırdaki insanlar olarak bu meseleyi anlamak biz hep yanlış biliyoruz ya da farklı biliyoruz ganimet varsa işin başındakiler yanındakilere dağıtır böyle usul şu anda ama o gün usul böyle değil o gün usul ganimet varsa başkasına iş varsa bedel ödenecek bir iş varsa yakınlara. Bakın Efendimizin hayatına ilk seriyelerin komutanları hep evin içindendir. İlk seriye dayının oğlu Sad bin Ebi Vakkas, halanın oğlu Abdullah İbni Caş amca Hamza Bedrin meydanına 3 adam gönderilecek. Kum ya Hamza, kum ya Ali, kum ya Ubeyde. Biri amca, iki amca çocuğu. Siyeri hep böyle gözden geçirin, bundan farklı bir şey görmezsiniz. Son güne götüreyim sizi. Veda Hatçı. Efendimiz son sözlerini söyleyecek. Ne söylüyor? Bütün kan davaları ayağımın altındadır. Kaldırdığım in, ilk kan davası da Amcamın oğlu Rebi'a İbni Haris'in kan davasıdır. Bütün faizler kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk faiz amcam Abbas'ın faizidir. Ne demek istiyor Efendimiz? İşin başında mısın? Rehber misin? Önder misin? Yapacağın iş bu. Bedeli senin evin ödeyecek... Ganimeti başkalarına paylaştıracaksın çünkü peygamberlik bu onların hepsi dinden konuşmuş ama asla dinden geçilmemişlerdir orada da büyük bir bedel ödetecek şimdi cahiliyenin yıllar yılı uyguladığı bir gelenek var hür biriyle asla bir köle azatlığını almış bir köle bile olsa evlenemez. Bu yanlışın ortadan kalkması lazım. Nasıl kalkacak? Halasının kızını bir köleye vererek kaldıracak. Bir anda şaşırıyor hala Ümeyme. Ya Resulallah diyor sen şimdi Zeynep gibi asil, güzel, dillere destan bir güzelliği var anamızın. Yaş 34 olmuş ama gerekçesini söyledim size niye evlenmediğini. Böyle birini bir köleye mi layık görüyorsun Efendimiz bu sözden hoşnut olmaz halasının söylediği bu sözden ama bir şey de demez içeriden titrek bir ses ağlamamak için kendini zor tutan bir ses ben Resulullah'ın bana layık gördüğünü layık gördüm diyecektir kimdir o sesin sahibi anamız Zeynep Binticaş o ikrardan sonra Efendimiz oğulluğu olan ve o gün için Zeynep, Zeynep validemize istediği, Zeynep validemizi istediği Zeyd bin Harise ile Zeynep validemizi evlendirir. Düğün olur, evlilik gerçekleşir ama evde bir huzursuzluk var. Bir türlü geçinemiyorlar. Ne yapıyorlarsa bir türlü uyum olmuyor. Uyum olmayınca Zeyt bin Haris'e bugün bazılarının yaptığı gibi ortalığı velveleye vermiyor olur eşler anlaşamayabilir anlaşamadığın zaman soluğu hemen arkadaşının yanında alma hanımlar anlaşamadığın zaman soluğu hemen ananın yanında alma bir edep öğretecek bize olabilir evlilikte işler yürümeyebilir sabrediyor olmuyor. Zeyt bin Harise efendimizin yanına geliyor. Ya Resulallah olmuyor diyor. Ne yapıyorsak bu işi yürütemiyoruz. Ne diyor efendimiz? Hanımına sahip çık. Allah'tan kork ve bu evliliği devam ettir. Gidiyor. Bir müddet sonra bir daha geliyor. Olmuyor ya Resulallah. Aynı şey. Hanımına sahip çık. Bu konuda Allah'tan kork. Allah'ın bu konuda söylediklerini unutma ve asla boşanmayı düşünme gidiyor ama olmuyor olmayınca olmuyor sıkıntılar biraz daha artıyor birkaç kez daha gidip geldikten sonra Efendimiz ve Selam da her seferinde aynı şeyi söylemesine rağmen artık bir noktaya geliyor ki Zeyd bin Haris'e dayanacak gibi olmuyor ve hanımını boşuyor. O hanımını boşadığı anda Cebrail ayetleri getiriyor efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ben o ayetin mealini size okuyacağım. Bakın Kur'an'ın nüzül ortamı aslında bu söylediğim şeyler. Bu ayetin üzerinden Allah çok şey söylüyor. Arkasından gelen ayetlerle de çok şey söyleyecek. Bugün bizim İslami hayatımızın, sosyal hayatımızın birçok meselesini inşa edecek ayetler bu hadise üzerinden nazil oluyor. Biz ne diyoruz onlar için? Kurban nesil onlar. Allah kurban seçmiş onları. Onların üzerinden konuşacak. Onların üzerinden birçok mesajı verecek. İşte onların üzerinden de ayetler nazil oluyor. Hem bu meseleyi hem de bunun dışındaki birkaç meseleyi Rabbimiz farklı bir biçimde bize beyan ediyor. Özellikle bu hadisenin üzerinden inen ayet Ahsap suresi 37. ayet. Mealen okuyorum. Ey Resulüm hani Allah'ın nimet verdiği senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye kimi kastediyor? Zeyd bin Harise'yi. Zevceni yanında tut Allah'tan kork diyordun. Allah'ın acıa vuracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Demek ki bir şey var öncesinde. Rabbimiz ona vurgu yapıyor, ona geleceğiz. Oysa asıl korkmaya layık olan kim? Allah'tır. Zeyt, Kur'an'ın bir ayeti. Zeyt, o kadından alakasını kesince biz onu sana nikahladık. Evlatlıkları hanımlarıyla alakalarını kestiklerinde eğer o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere bir güçlük olmasın. Bu Allah'ın bir emridir. Allah da emrini böyle yerine getirir. Ayet birçok açıdan ele alınmalı ama ben birkaç hususa dikkatlerinizi çekeceğim. Birincisi şu Rabbimiz aslında Zeyd bin Harise'nin değerini bu ayetle bize beyan etti. Değer ney? Allah nimet vermiş, Kur'an söylüyor bunu, Rabbimiz söylüyor. Sen de ona ikramda bulunmuşsun. İsim vermiyor ayetin başında ama bu ikrama uğrayan, nimete gark olan şahsın Zeyd bin Harise olduğu belli. Böylelikle bir sahabinin değerini Kur'an bu şekilde tescil ediyor. İkincisi peygamberin ısrarı var burada. Burada müsteşriklere çok önemli cevaplar var ama onları muhatap almaya bile gerek yok. Onların dedikleriyle mi biz peygamberimizi tanıyacağız? Ne derlerse desinler onların bileceği şey. Ama bir hakikati öğreniyoruz. Efendimiz o evliliği kurtarma adına çok gayret göstermiş. Her gelişinde Zeyde, Zevcen'i yanında tut, Allah'tan kork demiş bir daha göndermiş. Gelmiş bir daha göndermiş. Üçüncüsü. Peygamberin imtihanı. Zor bir imtihan değil mi? Şahadet cümlesini söylerken ne diyoruz biz? Abduhu ve Resuluhu. İnanın Abduhu ve Resuluhu cümlesini şu ayetten o kadar güzel anlarız ki. Nasıl? Peygamber aleyhissalatü vesselam burada bir beşer olarak... Risalet görevinin altında inliyor. Ayşe anamız diyor ki bu ayet Kur'an'ın altı bin küsur ayeti içerisinde Resulullah'a en ağır gelen ayetti. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ayeti gizleme imkanı olsaydı haşa böyle bir şey yok da kıyas olsun diye söylüyor. Eğer gizleyebilseydi bunu gizlerdi. Ama gizleyemez. O emin bir elçidir. Yansıtması lazım. Allah ona diyor ki Senin evlatlığın Zeyd bin Harise. Evlatlık hukuku belirlenecek. Cahiliye arabında bir gelenek var. Sapkın bir gelenek. Baba bir kadınla evlenir. O kadından boşanırsa ya da baba ölürse cahiliye arabı üvey annesiyle evlenebilir ancak tersinden evlatlılığın an, hanımıyla evlenemez Kur'an ise bu yanlışı düzeltiyor. üvey annenizle evlenemezsiniz o sizin anneniz ama evlatlık olarak aldıklarınız sizin öz evlatlıklarınız olmadığı için onların hanımlarıyla onlar ölünce ya da onlar boşayınca evlenebilirsiniz ama ne oluyor efendimiz zorlanıyor. Bir bir topluluk var. Muhatap olduğu insanlar var, münafıklar var. Onların söyleyeceklerinden zorlandığı için efendimiz bir türlü bu emri daha önceden almasına rağmen açıklayamıyor. Ne zaman ayet iniyor? Onlardan korkma insanlardan değil, Rabbinden kork emri açık bir biçimde gelince Efendimiz ve Selam beyan edeceğini beyan ediyor dördüncüsü Zeyd'in ödülü nedir ödül Allah sadece adını bildiğimiz on bin sahabiden Zeyd bin Halise'nin adını andı Kur'an'ın içinde ödülü görüyor musunuz Ebu Bekir ismen yok Kur'an'da var zamir olarak ama ismen yok Ömer yok Osman yok, Ali yok, adını bildiğiniz onlarca sahabi yok ama Zeyd bin Halis'e var. Niye? Çok ağır bir yük bu yük. Ağır bir sorumluluk. Bu ağır sorumluluğun karşısında Kur'an ona bir ödül verecek. Başka bir çerçeveden daha meseleye bakılabilir. Yıllar yılı Zeyd bin Muhammed diye anılmış. Ayet inmiş evlatları öz babalarına nispet edin demiş. Zeyd bin Harise diye anmaya başlamışlar. Peygamber'in evladı olarak anılmaktan vazgeçilince böyle bir ödülün, mükafatın sahibi olmuş. Beşincisi Zeynep anamızın mükafatı. Sen 20 küsür yıl peygamberi bekle. Onunla evlenme adına içinde hep bir şey sakla ama bunu insanlara duyurma. İffetinle, edebinle bunu içerisinde yüreğinde sakla. Allah yıllar yılı sonra olsa bile sana bunu tattırdı. İşte mükafat, işte ödül. Bir ayetin o günün dünyasındaki mesajları ki sadece bunlar değil. Şimdi ayet nazil olunca birisi müjde götürüyor Zeynep anamıza. Zeynep diyor Allah senin hakkında böyle bir ayet indirdi ve senin nikahın göklerde kıyılarak seni Allah Resulü'ne hanım olarak verildi, verildin ne yapıyor boynunda bir gerdanlık var şöyle kopardığı gibi müjdeyi getirenin avuçlarının arasına koyuyor 60 gün oruç tutmayı adak ediyor nasıl saklamışsa anamız o yüreğindeki o sevgiyi o anda karşılığı bu 60 günde adak adıyor oruç tutmak için. Ve böylelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesine doğru bir adım atılıyor. Ne oldu anamızın mükafatı? Onun nikahı göklerde kıyıldı. Ayşe anamız onu böyle ifade ediyordu. Hepimizin nikahı yerde şahitle, veli izniyle, mihirle kıyıldı ve Zeynebin nikahı göklerde kıyıldı. Onun için ikinci bir nikah kıyılmadı. Efendimiz ne şahit çağırdı ne veliden izin aldı. O nikah Kur'an'da açıkça söylendiği için ikinci kez nikah kıymaya ihtiyaç duymadı. Bir rivayete göre 400 dirhem vermiştir mihir. Bir başka rivayete göre onu da vermemiştir. Böyle bir düğün olacak ve o haneye girecek. İddet süresi bitince düğünün olduğu gün kararlaştırılınca Efendimiz aleyhissalatü vesselam düğün için hazırlıklara girdiği zaman Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym bir kap içerisinde yemek gönderir damat evine tabirca ise peygamberin evine bir kolaylık olsun diye Enes bin Malik kendisi aktarıyor hadiseyi bize hadise Müslim'de başta olmak üzere onlarca hadis kitabında geçiyor Enes diyor, aldım geldim Hays isimli bir yemek Hurmadan ve yağdan yapılan Arapların çok sevdiği lezzetli bir yemek Getirdim efendimize hediye ettim Annem gönderdi dedim Baktı şöyle bir yemeğe Çağır dedi bana Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi Birkaç tane sahabi saydı Ben gittim çağırmaya Arkamdan seslendi Enes dedi Sadece onları değil Muhacirden, Ensardan Kimi görürsen çağır Hepsini çağırdım diyor. Toplanıp geldiler. Resulullah'ın o sofrasında annemin gönderdiği o yemekten yediler ve hepsi de doydular. Resulullah'ın elinin bereketi bir mucize orada tahakkuk ediyor. O gün o düğün gecesi yemekler yendikten sonra insanlar kalkıp gidecek ki Efendimiz odasına çekilsin ama gitmiyorlar. Sahabe oturmuş sohbete dalmış bazıları işi uzatmış Efendimiz utanıyor onlara bir şey desin kalkıyor ayağı öteki odaya giriyor bir daha geliyor ama kimse ayrılmıyoruz oradan. Efendimiz ve vesselamın bir şey demediği o zeminde yine ayetler iniyor peygamber evinde nasıl oturulur onun üzerinden başka evlerde nasıl oturulur onun adabına dair ayetler nazil oluyor. Ve düğün böylece gerçekleşerek Zeynep anamız annelerimizden biri olarak o haneye giriyor. O günler o hanede 5-6 hanım var o da o hanımların biri olarak o haneye geliyor. Ümmü Seleme validemizin odasının hemen arkasına Efendimiz bir oda yaptırarak onu oraya koyuyor. Eve geldikten sonra öncesinde başlatıp sonrasında da devam edeceği bir geleneği var. Asıl onun üzerinde durmamız gerekir Nedir o gelenek Zeynep anamız El işlerini çok iyi yapan bir hanımdır Aynen sizler gibi Sizler de biliyorum öylesiniz Sever mahareti var El emeği göz nuru bir şeyler yapar Onları pazarda sattırır Tek bir kuruşuna el sürmeden O elde ettiği parayı da Allah yolunda infak eder Zeynep anamız demek bir infak kahramanı demektir. İnfakını yaparken de infak zaten budur. Nasıl yapılır infak? Sağ elin verdiğini sol el bilmez. Ne zaman anlıyorlar biliyor musunuz annelerimiz ve Medine'deki bazıları Zeynep anamızın infakını. Ayşe anamız diyor ki ne zaman Zeynep vefat etti biz Medine'deki dulları yetimleri, fakirleri onun beslediğini o zaman anladık. Buradan bir infak adabı bize öğretiyor aslında. İnfak demek öyle kameraları sırtına alıp da fakir fukaranın evine gidip o insanları rencide etmek değildir. İnfak demek reklam yapıp o işi o işin üzerinden farklı şeyler kazanmak değildir. Ya infak nedir? Sağ verecek Solun haberi olmayacak. Kimseye duyurmayacaksın. İnfak bu zaten. İnfak kelimesi Arapçada nifak kelimesiyle aynı köktendir. İkisinin kökü de nefakadır. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? Aslında nefaka köstebek yuvasına denir. Araplar öyle der de şimdi çağdaş modern Arapçada nefak tünel anlamına geliyor. Ancak bir anlam yakınlığı var bunların. Gizli ve derinden nifak da öyle infak da öyle gizli ve derinden hiç kimseye reklam etmeden eğer yapabiliyorsan o nifa infak senin yüreğindeki nifak hastalığının da ilacı o infak seni cennete taşıyan bir Burak o infak seni Allah'ın rızasına kavuşturacak en önemli vesile anamız bunu yapıyor Günlerini harcıyor, bir şey yapıyor, sattırıyor, hizmetlisi ya da gönderdiği zat getirince parayı o paranın kaç lira olduğunu bile sormuyor. Aman sorarsam kalbim kayar, para tatlıdır çünkü, yüreğimden paraya karşı bir şey oluşur, miktarını bile duymayayım. Götür bunu falanca yetimlere, götür bunu filanca dullara diyerek infakını devam ettiriyor. Yetmiyor deri tabak alıyor. Bu zor bir iştir. Bilenler bilir. Yine terini akıtarak bu manada çok ciddi bedeller ödeyerek elde ettiği infakı o Allah yolunda harcıyor. Hayatı böyledir peygamber zamanında. Onun peygamberin zamanında Efendimizle evliliği beş yıl. Beş yıllık o evlilik süresince hep adalet üzere hep vakar üzere, hep iffet üzere bir hayatı var. Mesela birkaç örnek vereyim. Ayşe anamıza bir iftira atılıyor biliyorsunuz. İfk hadisesi. O iftirayı yayanlardan bir tanesi de affına sığınarak söyleyeceğim. Zeynep Binti Caş'ın kız kardeşi Hamle Binti Caş'tır. Sonra gelen ayetler ona iftira haddi uygulatacaktır. Niçin yapıyor bunu? Efendimizin nazarında Hz. Zeynep'in değerini arttırmak için. Analarımız peygamberin evinde peygamberin evi öyle hayallerle süslü bir ev değil. Zannetmeyin ki peygamberin evinde kavga gürültü yok. Zannetmeyin ki karı koca adı arasındaki sıkıntılar peygamberin evinde olmuyor. Oluyor. Orada beşer evidir. Orada da oluyor. İki zümreye ayrılmış analarımız. Bir zümre Ayşe anamızın gözetiminde ve bir zümre Ümmü Seleme validemizin gözetiminde. İkisi arasında da rekabet var. Zeynep validemiz ikinci zümrede. Yani Ümmü Seleme validemizin zümresinin içerisinde Ayşe anamıza karşı. Ancak İfk hadisesi olunca Allah Resulü hanımlarıyla istişare ederken onunla da ediyor. Söylediği söz şu oluyor. Ya Resulallah ben kulağımın duymadığı Gözümün görmediği bir meselede dilimi hareket ettirmem. Çok önemli bir şey söylüyor bize. Çok önemli bir ahlaki ilkeyi bize öğretiyor. Kulağım duymamış, gözüm görmemiş böyle bir mesele ben dilimi hareket ettirmem. Bir şey söylemem. Ancak eğer ille de benden bir şey duymak istiyorsan ben Ayşe'den hayırdan başka bir şey görmedim. Duyuyor Ayşe anamız bunu. O gün sıkıntılı günler duyuyor. Allah Zeyneb'e rahmet eylesin. Onun öyle bir takvası vardı ki benimle arasında rekabet olmasına rağmen asla diline yanlış bir şey getirtmedi. Böyledir. Takva eğer bir insana elbise olarak giydirilirse olacak olan budur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beş yıllık hayatı boyunca birçok sıkıntı oldu o evde ama her zaman tavır böyle bir tavırdır. Anamız bir infak kahramanı peki infak etti yeter mi? Hayır ne kadar infakta zirve ise bir o kadar da ibadette zirvedir. Onun ibadet hayatını da anlatsak saatler lazım bize ama takatlerinizi zorlamayacağım. Onun içinde birkaç örnek vereyim. Mesela efendimiz bir gün girdi Mescid-i Nebevi'ye. Baktı Hücre-i önünde iki duvarın arasında bir ip var. Sordu neyin ipi bu? Dediler ki bu Zeynep annemizin ipi. O namaz kılıyor, çok fazla nafile namaz kılıyor. Yoruluyor, düşüyor. Yorulduğu için tutunma adına böyle bir ip bağlamış o ipe tutunarak namazlarını devam ettiriyor. Denge peygamberi itidalin zirvesi o bize itidal adına da bir şey öğretecek sökün o ipi diyor ve orada şunu söylüyor siz yorulmadıkça Allah yorulmaz gücünüz neyi kaldırabiliyorsa o kadarını yapın zorlamayın kendinizi gücünüzün üstünde bir şeye çıkmayın yorulduğunuz anda bırakın kendinize geldiğinizde devam edin ama bu örnek üzerinden anlayın ibadet hayatının ne kadar zengin olduğunu yine bir örnek vereyim anlatmayacaktım hadiseyi ama anlatayım Hz. Ömer bir gün Efendimizin huzurunda Efendimiz'e bir şeyler anlatıyor artık ne anlatıyorsa Zeynep anamız dayanamıyor içeriden çıkıyor Ey Ömer diyor öyle değil diyor şöyle deyip onun söylediğinin aksine bir şey söylüyor. Hazreti Ömer'in tabiatının kaldıramayacağı bir şey bu. Sinirleniyor orada. Ya Resulallah diyor bu kadınlar çok karışıyorlar bizim işimize. Niye karışıyor şimdi Zeynep bizim işimize? Orada Efendimizin sözü. Yavaş ol Ömer yavaş ol. Zeynep evvahe bir kadındır. Şaşırıyor Ömer. Ya Resulallah evvahe nedir? Evvahe Allah'a çok ibadet eden, oruç tutan, takvayı elbise olarak kuşanandır. Söz Resulullah'ın sözü. Kimin hakkında? Zeynep anamızın hakkında. Böyle biri infak adına böyle, ibadet adına böyle. Ve ve vesselam Efendimiz ondan razı olarak vefat edecekken... Adını vermeden bir şey söylüyor. Sizin en hayırlınız kolu en uzun olanınızdır deyip vefat ediyor. Sonrasını Ayşe anamızdan öğreniyoruz. Efendimiz böyle dedi ya o gün dokuz tane hanım hayatta dokuz tane anamız. Başladık diyor kollarımızı ölçmeye. Efendimiz dedi ki sizin en hayırlınız kolu en uzun olan bizde kolu uzun olan biraz farklı bir anlamda kullanılır biliyorsunuz Araplarda o terkip farklı bir anlamda kullanılır ama Ayşe anamız da o gün orada sözü hakikat olarak anlıyor ve ölçmeye başladık ben ölçtüm Zeynep ölçtü Sevde ölçtü en uzun kollumuz Sevde çıktı ama ne zaman ki Zeynep vefat etti dullar yetimler geldi bizim evimize onun cenazesinin arkasından gözyaşı döktü biz o zaman anladık o sözün maksadını Meğer Resulullah Sizin en hayırlınız infakta en önde olanınızdır demiş de Biz sözü hakikat olarak anlamışız Zeynep anamızın Efendimizin dünyasındaki bir sözü bu En hayırlı olmanın yoluna dair de söylediği bir söz bu Yıllar böyle geçiyor Efendimiz giderken Evinden çıkmama üzerine ona bir vasiyette bulunuyor. Hac ve umre maksadıyla bile evinden çıkmıyor. Hep evindedir. Hep evinden sahabeye o öğrendikleri iklimi aktaracaktır. O bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden 11 hadis aktarmıştır o kadar. Ama inanın eğer Ayşe anamız kadar uzun ömürlü olsaydı yani bir 30 yıl yaşasaydı. 40 yıl yaşasaydı bugün biz fetva adına hadis adına ondan çok şey öğrenirdik. Çünkü ilimde zirve olan birisiydi. Hayatı böyle geçerken Hicret'in 20. yılına geliyor. 20. yılı Halife Hazreti Ömer'dir. İslam devleti çok genişlemiştir. Ganimetler develer sırtında Medine'ye gelmiştir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın makamında olan Hazreti Ömer bütün Müslümanlara o ganimetten paylar göndermiştir. Analarımıza da 12 bin dirhem çok ciddi bir rakam 12 bin dirhem atiye yani hediye göndermiştir. Bir çuvalın içerisinde dirhemler bir hizmetlinin elinde Zeynep validemizin huzurunda. Soruyor Zeynep anamız nedir bu Ömer sana atiye göndermiş diyorlar. Allah Ömer'e rahmet eylesin diyor Bana göndereceğine Diğer kız kardeşlerime gönderseydi ya Kastı ney Diğer analarımız öyle söylüyor Diğer kız kardeşlerime gönderseydi ya Onlar benden daha iyi taksim ederlerdi Gelen elçi diyor ki Ey anneciğim Bu senin payın Diğerlerine de aynı miktar gitti Ne yapıyor biliyor musunuz Anlatmak da zor benim için, biliyorum anlamak da zor, zor sizin için. Hemen bir elbise kapıyor oradan, gözlerinin önünü kapatıyor. Görmemek için. Neden? Dedim ya, kalp kaymasın, para tatlı. Görmemek için. Gözünün önünü kapatıyor. Diyor ki hizmetlisine, Berze isimli bir hizmetli, Berze Binti Rafi, ben bu rivayeti size Futuhul Buldan'dan, Belazuri'nin kitabından aktarıyorum ki onlarca kitapta geçiyor bu rivayet. Gözlerini kapatınca hizmetlisi Berze'ye diyor ki dök bakalım o dirhemleri. Şöyle şakır şakır dökülüyor. Ört diyor üstüne bir bez, örtüyor. Altında ne kadar para var bilmiyor. Al diyor oradan bir avuç falanca Medine'nin dışındaki yetime. O gönderiliyor. Al bir avuç daha filanca dul kadına Al bir avuç daha filanca fakire Al bir avuç daha filanca miskine Dayanamıyor Berze diyor ki Anacığım diyor biraz da bize kalsın Biz Allah'ın kulu değil miyiz? Tamam diyor gerisi de size kalsın Berze diyor saydım sadece kalan 580 dirhemdi 12 bin dirhem o huzurda dağıtılmış bakılmadan ben görmedim ne kadar gitti bu bilgiye de vakıf olmadan Allah adına infak ederken sağ elim verdiğini sol el duymasın ya benim gözlerim bile şahit olmasın Allah adına verdim ne kadarsa Allah kabul etsin dercesine böyle bir kamet ortaya koyuyor Hazreti Ömer duyuyor bunu Hemen bin dirhem daha gönderiyor. Geliyor evin kapısında duruyor. Ey ana diyor. Duydum ki ne göndermişsen fakirlere vermişsin. Sana bin dirhem gönderiyorum. Onu kimseye verme o senin. Bir şey demiyor. Dirhemler eve girer girmez bir kapıdan da çıkıyor onlar. Onlar da Allah yolunda infak ediliyor. Eller açılıyor. Anaya bakın anaya. Bu konuda değer ve kıymeti koruma adına elde edilen şeref ve haysiyeti onuru koruma adına yine bir şey öğretecek bize Allah'ım diyor bu imtihan ağır bir imtihan mal ile imtihan edilmek zor bir iş Ya Rabbi sen bir kez daha beni Ömer'in göndereceği hediyeye eriştirme diyor ki Berze o yılda vefat etti bir daha Ömer'in gönderdiği Atiye'ye hediye ulaşamadı. Hicretin 20. yılı anamız 53 yaşında vefat döşeğinde toplamış akrabaları toplamış kardeşleri o gün hayatta olanlar toplamış müminlerin diğer anaları yine infak adına yine aynı hassasiyet ona dair bir şey söyleyerek gidecek. Diyecek ki şurada bir elbise var ki ben onu kendime kefen olarak ayırdım. Biliyorum Ömer de bir tane gönderecek. Eğer Ömer bana bir kefenlik gönderirse siz Ömer'in kefenliğini bana kefen olarak edindirin. Benim ayırdığım elbiseyi de Allah yolunda infak edin. Ben Rabbimin huzuruna geride bir şey bırakmış olarak gitmek istemiyorum. Zor değil mi anlamak bunu? Ama bu. Ben Rabbimin huzuruna geride bir elbise bile bırakmadan gitmek istiyorum niçin kıyamete kadar gelecek olan müminlere anne olmak bu işte analık öyle bir olacak ki neyi varsa neyi yoksa hepsini verecek bir de bu manada bu kamet adına bir şeyler öğretecek cenaze namazını Hazreti Ömer kıldırıyor Baki kabristanlığına doğru taşınıyor Kabre konuluyor erkek kardeşi küçük kardeşi Ebu Ahmet en küçüğü oturmuş orada gözyaşı döküyor. Hazreti Ömer onu oradan uzaklaştırmak istiyor. Çekil diyor Ebu Ahmet gözleri de biraz rahat görmüyor ezileceksin kalabalıkta. Ömer diyor bugün bana karışma bugün ne olur bana karışma. Vallahi biz ne elde ettikse hep Zeynep'in vesilesiyle elde ettik. Bugün onun arkasından gözyaşı dökmek yürekteki ateşi söndürüyor. Bu sözü söyleyince oradakilerin yüreğinin ateşi yanıyor. Hazreti Ömer de orada gözyaşı döküyor. Allah anamıza ebeden rahmet eylesin. O öyle bir hayat yaşadı. Öyle bir hayatın arkasından bize miras olarak çok şey bıraktı ve gitti. Ben şimdi onun bize bıraktığı miraslar adına... Çok şey söylenir de özellikle ben Safranbolulu kardeşlerime bu güzel toprakların güzel insanına Zeynep anamızın üzerinden beş tane mesaj hediye etmek istiyorum. Anamızı konuştuk niçin sadece konuşmak için mi? Hayır o bizim anamız biz ona iman ettik biz onun evladı mıyız ona iman edebiliyor muyuz? Ona evlat olabilmenin yolları bu. Ne kadar onun bize miras bıraktığı hakikatleri algılar hayatımıza aktarırsak evlatlık adına o hukuku işletmiş oluruz. İşte ben bu maksatla size bu beş tane cümleyi emanet edeceğim. Bir, Allah ve Resulü başkalarının emeğiyle değil elinin emeği anlının teri ile geçinenden razı ve memnun olurlar. Kimselere yaslanma, el açma, başkasının emeğine göz dikme ki gerçek manada ona ümmet olabilesin. Bu maddeyi bir daha okuyayım size. Allah'la resulü başkalarının emeğiyle değil, elinin emeği Alnının teriyle geçinenden razı ve memnun olurlar. Kimselere yaslanma, el açma, başkasının emeğine göz dikme ki gerçek manada ona ümmet olabilesin. İstiyor musun ona ümmet olmak? Yolu bu. Senin benim iman ettiğimiz o peygamber hayatı boyunca kendisi için bir tek şey istememiştir. 63 yıllık hayatı bunun işaretidir. 23 yıllık nübüvvet hayatı demiyorum. Dikkat buyurun. 40 yıllık nübüvvet öncesi hayatı da buna dahil. Senin benim iman ettiğim peygamberim diyor ki devenin üstünde olsan elinden kamçıyı düşürsen çöktür deveni sen al kamçını. Allah aşkına ümreye gidenler hacca gidenler Şöyle Hudeybiye doğru giderken bir deve şeyi vardır orada. O deve ahırı affedersiniz. Gitsinler oraya. Versinler oradaki bedeviye bir 10 riyal, 20 riyal neyse. Desinler ki bir deveyi çöktür de ben Resulullah'ın şu sözünü bir anlayayım. Deveyi çöktürmek çok zor bir iş. Kolay değil. Hele üstündeyseniz 2-3 dakikaya ancak çöktürebilirsiniz. Zaten huysuz bir deve ise Fasıla uzar. Ama buna rağmen Resulullah bize bunu söylüyor. Sen devenin üstündesin. Elinden düştü kamçın. Kimselere el açma. Ama açılmış elleri de boş çevirme. Onun ümmeti olmanın sorumluluğu bu. Anamız açılmadan da o ellere el uzatmış. İnfakıyla, sadakasıyla, tasaddukuyla. Ve bu manada... 21. asrın insanlarına da çok şey söylemiş. İki, infak kazandıklarını başkaları ile paylaşmak, vermenin mutluluğunu yüreğinde hissetmek ve nifaka karşı fiili önlem almaktır. Sağ elinin verdiklerine sol elini şahit tutma ki hayırlarına riyak karıştırmadan amel defterlerini bereketlendirebilesin. Yol bu. Nifak neymiş? İnfak nifakın ilacıymış. İstiyor musun o ilacı elde etmeyi? Yapacağın iş bu. Ama bunu yaparken asla riya bulaştırmayacaksın. Riyasız olursa eğer hiç kimse bilmiyor. Sen biliyorsun, Rabbim biliyor. O amel öyle bir bereketli bir amel ki kim bilir Allah nasıl bereketlendirecek onu. Üçüncüsü peygamber evinin her bir sultanı bizim annemizdir. Öz annelerimizden daha önceliklidir. Öyledir değil mi? En başta söyledik. Peygamber evinin her bir sultanı bizim annemizdir. Öz annelerimizden daha önceliklidir. Evladın anneye karşı sorumluluğu en başta onun mirasına sahip çıkmaktır. Evlat olarak sorumluluklarımız var mı? Var. Evladın anaya karşı sorumluluğu neymiş? En başta onun mirasına sahip çıkmaktır. Annelerimizin mirası ney? Annelerimizin mirası Kur'an'dır. Risaletin davasıdır. Kur'an'dır. Risaletin davasıdır. Bu davanın hadimi ol ki gerçek manada evlatlık yapabilesin. Eğer hadim olmasan yani hizmetçi olmasan sen de birilerinin dediği gibi bizim atalarımız haşa öyle bir söz söylemez. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın bizimkiler demez onu. Eğer bizim atalarımızı az bir şey tanırsak o başka bir yerden bize gelmiş bana dokunan, dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyenlerden değilsen. Neme lazımcılığı kendine hayat düsturu olarak belirlememişsen. Risaletin davasını dava olarak edinir. Ananın mirasına sahip çıkarsın. Dördüncüsü. Kulluk yolunda sevyen arttıkça imtihanın da artacaktır. Elde ettiğin güzellikler. Seni asla gevşekliğe sevk etmemelidir. Peygamberin hanesine sultan olmuş annen bir ömür ızdırap içinde inledi. Sorumluluklarını hiçbir zaman unutma ki her daim istikamet üzere kalabilesin. Sorumluluklarını hiçbir zaman unutma ki her daim İstikamet üzere kalabilesin. Beşincisi. Allah Resulüne duyulan sevgiyi hiçbir zaman karşılıksız bırakmamıştır. Resulü sevmeyi Allah bize emretti değil mi? Ona duyulan sevgiyi hiçbir zaman karşılıksız bırakmamıştır. Çünkü onu sevmeyi imanın bir gereği olarak emretmiştir. Sev Resulü. Hanımlarını, sahabeyi unutma, kişi sevdiğiyle beraberdir. Her gün sevgini biraz daha derinleştir ki, işin neticesinde saadeti erebilesin. Son cümleyi bir daha okuyorum. Sevgini her gün biraz daha derinleştir ki, işin neticesinde saadete erebilesin. Allah bizlere gerçek manada sevmeyi nasip etsin. Onların yolunda yürümeyi bizlere nasip eylesin. İnşallah nasıl bize Karabük'te, Safranbolu'da Zeynep anamızın adına bir sofra kurdurmayı nasip ettiyse inşallah yarın cennette de sahibi annemiz olan o sofraya bizleri talip eylesin, o sofralara kavuştursun. Aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Aklıma geleni dilime de getireyim sözümü bitireyim. Diyorum ki madem ana evladının en ufak bir yanlışa düşmesini istemez. Analar bu sözümü daha iyi anlayacaklar. Evde babayla evlat kavga etse ana alttan altta evladın tarafındadır. Hiç kocanın tarafında değildir. O öyledir. Hep evlat tarafındadır. O analığın bir gereğidir zaten Allah anaya öyle bir özellik vermiş. E bizim analarımız böyle kıyamete kadar gelecek olan müminlerin anneleri olan o analarımız öyle değil mi? Vallahi biz onlara evlat olursak var ya Allah o evlatlığın hatırına bizi ateşe muhatap etmeyecek. Ve rahmete merhamete gark edecek. Analarımız bırakmayacak bizi inşallah. İnşallah onlara olan sevgimiz kurtuluşumuzun bir vesilesi olacak. Allah şahit olsun ki seviyoruz Hatice anamızdan Zeynep anamıza Zeynep anamızdan Reyhane anamıza kadar hepsini seviyoruz. Amelimiz de az biliyoruz. Beş para etmeyen adamlarız. Onu da biliyoruz. Ama değil mi ki peygamberimiz dediği. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Biz her sözüne sadak da ya Resulallah dedik bu sözüne de diyoruz. Onun her sözü tasdiklendi bu sözü de tasdiklenecek. Sevgimiz kurtuluşumuzun akçesi olacak. Allah o sevgilerden ayırmasın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.